Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonraya bugün bir Beatles şarkısıyla başladım, Yellow Submarine. John Lennon, Paul McCartney bestesinde ne diyordu Beatles müzisyenleri? Doğduğum kasabada bir adam yaşardı denizlere yelken açan ve anlatırdı bize denizlerdeki yaşamını denizaltılar ülkesindeki. Böylece yelken açtık güneşe bulana kadar yeşiller denizini ve yaşadık dalgaların altında sarı denizaltımızda. Uzaklara yelken açmayı, uzaklara gitmeyi birçoğumuz çok isteriz ama günlük rutinimizden, alışkanlıklarımızdan, konforumuzdan vazgeçip yola çıkmaya pek de cesaret edemeyiz. Oysa ki bir zamanlar uzun yollar kadedip gelip yerleşmişiz bu topraklara. Tarihçiler atalarımızın Orta Asya'dan geldiğini söylüyorlar. Hatta bir dil sürçmesi sonucu bir de gezgin çıkarmışız tarihimizde. Evliya Çelebi ama seyyahlık tarihine bakınca dünyadan adından söz edilen bir başka seyyahımız olamamış. Ailemin tarihine bakınca dedelerim de uzaklardan gelip buralara yerleşmişler. İşte büyük dedemin babası Faik dede Üsküp'ten gelmiş önce İzmir'e ve oradan da Kurtuluş Savaşı sonrası Bursa'ya yerleşmiş. Abbas dedem de annesinin karnında Kırım'dan gelip Eskişehir'e yerleşmiş. Yolları 1940'lı yılların başlarında yedi kulede kesişmiş ve o gün bugündür yedi kule küçük çekmece hattında mahallemizde mutlu mesut yaşayıp gidiyoruz. Bugün bir program konuğum var. Birçoğunuz onu tanıyorsunuz. Çağdaş bir masalcı desem yeridir. Anadolu'ya gelip yerleşik düzene geçen toplumsal bir yapımız var ama. O zamanlarda da gezginlerimiz varmış. Anadolu'da köy köy dolaşıp farklı insanlara dokunup onların hikayelerini başka insanlara taşıyan dengbejlerimiz, masalcılarımız varmış. Özcan Yurdalan'da tıpkı onlar gibi gezmeyi, uzaklara gitmeyi, öteki olana dokunmayı koklayarak tanımayı önemseyen ve Onları edebiyatın inceliklerini içeren yazılarıyla, söyleşileriyle bizlere taşıyan bir modern zamanlar masalcısı, bir gezgin bir belgesel fotoğraf sanatçısı, bir gazeteci ve hepsinden önemlisi. Gördüklerini, öğrendiklerini bizlerle paylaşmayı her zaman tutkuyla sürdüren bir abimiz arkadaşımız. Özcan Yurdalan fotoğrafa bakışımızı değiştiren, fotoğrafın düşünsel tarafını öne çıkaran yazılarıyla, röportajlarıyla, kitaplarıyla, söyleşileriyle, atölye çalışmalarıyla öğrendiklerini bizlere aktaran ama yani öğretme kibirinden çok uzak, egosuz, harika bir iletişim üssü buyla bunu yapan, Paylaşan, tartışan, ufkumuzu açan, etrafındaki gençlere hiç düşünmeden hesapsız kitapsız destek veren bir belgesel fotoğraf ustası. Ben ona Özcan Hocam diye sesleniyorum. Yeşil Gazete'ye yazmaya başladığım günlerde Biyanet'te verdiği haber fotoğrafçılığı foto röportaj derslerine katılmıştım. Hoş geldiniz Özcan Hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hem bu programa davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hem de açık radyoda olmak benim için bir ayrıcalık. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de çok mutluyum sizinle ee, aynı programda yer aldığım için. Ee, programın başında dinlediğimiz bir şarkısında denizlere yelken açan bir adamdan ve güneşe, Yeşiller Denizi'ne yelken açtıkları, sarı denizaltılarından bahsediyorlardı. Yani yola çıkmak, işte bilinmez olana doğru yelken açmak bizim toplumumuzda pek az kişinin cesaret edebildiği bir şey. Siz nasıl buna cesaret ettiniz? Yani durdurak bilmeden gezdiniz bugüne kadar. Gezginlik hikayeniz nasıl başladı? Aslında şöyle bir şey oldu diyebilirim benim hayatımda. Hiç yerleşik olmadı. Ee, bu bir yandan talihsizlik diyebiliriz ama öte yandan da benim varoluşumu belirleyen temel unsur oldu. Çünkü babam bir memurdu ve sürekli tayin olarak Anadolu'nun dört bir köşesinde e, çocukluğumdan beri bir hayat sürdürdüm. Yani evde her zaman hurçlar vardı. O hurçlar doldurularak bütün eşyalarla birlikte kolayca bir şehirden öbürüne gitmek için bizi beklerdi. Daha sonra ben işte yetişkin olup kendi hayatımı kurmaya başladığım zamanda kurçların yerini sırt çantası aldı. Hep sırt çantam oldu. Hatta birden fazla sırt çantam oldu. Yolculuklar, alıp başını gitmeler galiba biraz da bu yerleşik hayatın dışında bir arayışın sonucunda ortaya çıktı. Hem arayışın hem de bir itirazın etrafımıza çizilen sınırlara, her anlamdaki sınırlara, değişmez varsayılan kurallara, öğretilmiş olan değerlere karşı ve aynı zamanda da bunlardan başka türlü bir hayatın nasıl olacağını arayarak yapılan yolculuklar oldu. Bir anlamda kendimi bu yolculuklarla kurdum diyebilirim. Ama bildiğin hı hı. gibi bu yolculuklar hep bizim coğrafyamızın doğusuna doğru yapılan yolculuklardı ağırlıkla. Hı hı. Batı'dan hı hı. çok doğuya gittim. Hı hı. Peki hocam şöyle yani bugün de dünyayı dolaşan insanlar var. Yani işte gezginler var ki sanıyorum hani 1850'lerden itibaren. Bilebiliyoruz birçoğunu. İşte overland geziler var. Sarı otobüste yaptığınız geziler gibi. Bir de endüstriyel gezi turizmi var. Bir de işte günümüzde alternatif sürdürülebilir turizm türleri var. Siz bir yazınızda şöyle diyordunuz. işte paketleri götürlene turist, kaybolana seyyah denir. Sarı otobüsü yani size esin kaynağınız ne olmuştu hocam? Yani hani 1960'lı yıllara döndüğümüzde bakıyoruz işte bu. Birleşik Devletler'de başlayan bir özgürlükçü Çiçek Çocukları Hareketi vardı. Ve onların bu ünlü sihirli otobüsleri. Ve İstanbul'da sanıyorum önemli bir noktaydı değil mi bu seyahatlerde? Evet. Bu Batı'dan Batıların ürettiği ve tam da söylediğin gibi o 60'ların özgürlük hareketinde, o Hippilerin başka türlü bir yaşam kurma arayışında bir yolculuktu. Sadece bir yolculuk değil tıpkı e, eski çağlarda olduğu gibi bir tür eğitim yolculuğuydu bu. Bilinçli olarak bir eğitim maksadıyla yapılan değil ama yollarda insanın kendini dönüştürmesi, başka hayatların nasıl mümkün olabildiğini öğrenmesi için yapılan bir yolculuktu. Hani bu 60'larda Magic Bus'larla yapılan o Hippie Trail denilen yolculuklar ben tabii ki bunlara yetişmedim ama hayal meyal o 70'lere doğru 70'lerde Sultanahmet meydanındaki böyle birkaç tane otobüsü hatırlıyorum üstleri rengarenk boyanmış ve işte o kendilerine özlüklük kıyafetleri içinde hippileri Sultanahmet'te dolaşırken hatırlıyorum daha sonra tabii ki Bizim yaptığımız yolculuklarda, Sarı Otobüs adıyla yaptığımız yolculuklarda çok sonra başladı. 90'larda ancak. Malum bu gerek kültürel, gerek ekonomik kapasitesi ülkenin, gerekse gençlerin hayata bakıştaki değişim süreçleri biraz gecikmeyle de olsa bir taraftan batıda olan bitenleri yakalamaya çalışıyor. Bu bilinçli olmasa bile e, bizim yaptığımız sarı otobüs yolculukları da e, 90'larda, 92'de başlayan bu yolculuklarda e, bu e, hippie traillerin ya da magic bus yolculuklarının bir anlamda tekrarıydı ama biraz da bizim meşrelimize göre tekrarıydı. E, bu dünyanın en ilginç rotalarından bir tanesidir biliyorsun. Hani <gülüyor> çok fazla... Böyle farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan geçen ve bu geçiş sırasında o toplulukları, o kültürel coğrafyaları doğrudan doğruya yaşama imkanı veren çok fazla rota yok yeryüzünde. Bu e, en uzun rotadır diyebiliriz. E, Hippilerin rotası e, Amsterdam'dan ya da Londra'dan başlayıp İstanbul'a gelirdi. İstanbul önemli bir durak. Uzun süre kalınacak bir durak. Çünkü aynı zamanda batıyla doğunun hem bir arada bulunduğu, hem kesişti, hem de ayrıştığı bir yer. İstanbul bu yolculuk içinde. Dolayısıyla Sultanahmet'te otobüsler duraklar, Pudding Shop ki hala vardır Pudding Shop. Lale dedi. Lale ee, Pudding. Değil işte. mi? Lale muhallebici. Ee, orada Duraklanır, konaklanır, e, yeni yolcular alınır. Yolculardan bir kısmı İstanbul'da uzun süre kalmak için kalır. Ondan sonra e, yola devam edilirdi. Ya İran, Pakistan, Hindistan üstünden diye ya, ya İran üstünden, Afganistan'dan, İran, Pakistan, Afganistan'dan e, Hindistan ve Nepal'e gidilirdi. Bizim yaptığımız sarı otobüs yolculukları da bu... E, 95'ten itibaren İstanbul Katmandı rotasında gerçekleşti. Ee, ki bu yolculukların başlangıç hikayesi de bir hayli ilginçtir diyebilirim. Peki geziye hazırlık sürecinden bahseder misiniz? Yani ilk gezide örneğin bu sarı otobüsü nasıl dizayn ettiniz? Yani sonuçta birçok insanın... İşte iki ay boyunca, 20 bin kilometre boyunca yaşayacağı bir ortak mekan olması gerekir. Aslında şu e, söz konusu, bu yolculuklar e, fotoğraf evinin e, bünyesinde yapıldı ve e, Hı -hı. fikir Faruk Akbaş'ın fikriydi. Faruk Hı -hı. Akbaş biliyorsunuz hem seyahat ve fotoğrafçıdır evet. ve halen bu faaliyetlere de devam eden e, ilk yolculukları Faruk yaptı fotoğraf evi bünyesinde. Daha sonra on iki yolculuk sonra beraber yapmaya başladık. iki sefer sonrasında. Ee, otobüs bir midibüs. Ee, midibüs içi dönüştürülerek bir tür karavan haline getiriliyor. Ee, hmm. Arkada on iki kişilik yatma yeri var. Aa, arabanın ortasında sekiz kişilik. Çalışma masa, iki masa ve sekiz kişilik o masanın etrafında oturma mekanı var. Arabanın arka bagajında bir sahra mutfağı var. Üst tarafta e, ilk yıllarda kullanılan su deposu vardı. Çünkü yollarda su temiz su bulmak bir hayli zordu. Ama sonraki yıllarda kolaylaştı. Bu e, portatif bir araba. Sökülür, takılır e, bütün bu aparatların hepsi. Yola çıkmadan önce... 12 kişilik bir karavan haline getirilerek yola çıkıyordu. Yolculuğu genellikle üç e, 3 kişilik kadro yaptı. E, Faruk Akbaş, Ömer Yargan bir de ben. Ama bir süre sonra Ömer Yargan'la birlikte e, bu yolculukları devam ettirmeye başladık ve aşağı yukarı 9 kez görev <gülüyor> muavini olacak değil mi? Ben evet Sarı Otobüsü <gülüyor> muavini, birinci şoför e, Ömer Yargan'dır. Faruk Akbaş da iyi uzun yol şoförüdür. Ben de fena sayılmam aslında bakarsanız ama e, Ömer Yargan ustamdır. E, uzun yol sürücülüğünü e, ondan öğrendim. İlk kez gidilen yoldan defalarca gitmek sürekli giden sizler için zor olmuyor muydu hocam? Yani yoksa her seferinde farklı farklı yani rastlantılara göre evet. farklılıklarda oluyor muydu yolculuk sırasında? Evet. Hani bir ara şeyden söz ettin ya, endüstriyel turizmden temel hı hı. farkı bu tür yolculukların e, biraz da rastlantılara bağlı olması. Hı hı. E, belli bir plan elbette var. E, nereye, ne zaman varılacağına dair üç aşağı beş yukarı e, önümüzde bir rota ve zamanlama mevcut. Ama karşımıza çıkan her imkanı, her rastlantısal oluşumu değerlendirmekten de geri kalmayız doğrusunu istersen. Mesela bir e, düğün alayı çıkar, o vakit araba kenara çekilir ve elbette e, davet beklenerek o düğün alayına katılır O orada eğlence ya da yemek olacaksa e, oturulur, eğlenceye dahil olur ya da davet edilirsek yine yemek yenir. Ondan sonra yola devam edilir. Bu, bu yolculuk yavaş yapılan bir yolculuk elbette hani turizm gibi ya da turistlerin beklentisi gibi çok yer görelim çok şey yaşayalım ee, işte evet. oraya da çentik atalım buraya da nokta koyalım gibi değil de e, yavaş gidelim hissedelim e, varmak için değil de yolda olmak için e, sürelim arabamızı şeklinde yapan bir yolculukla yolculuk bu tabii içinde çok uzun etaplar da var, kısa etaplar da var ama bir tür hem sürdürülebilir turizm hem gidilen yere içeriden yaşamaya el veren bir yolculuk biçimi. Peki hocam bu yolcuların seçimi nasıl yapılıyordu? Yani belki hani birbirini belki ilk kez tanıyacak. Yani bu geziden farklı beklentileri olan insanların 2 ay, 20 bin kilometre boyunca küçük bir mekanını paylaşması kolay olmasa gerek. Hani kalabalıkta yalnız kalabilmek nasıl oluyordu? De, hani bir insanı tam olarak tanımak için birlikte yola çıktım filan denir ya. Evet. Yani evet. yolda sürprizler oluyor muydu? Çatışma ve bunun kontrolü gerekiyor muydu? Ya da olmaz e, mı? Elbette oluyordur. Şöyle düşünelim, bu yolculuklar 1992'den 2014'e kadar yapıldı. Ee, ve 15 kez tekrarlandı. Bunun 10, 12'sinde ben de vardım. Ee, yolculuk katılımcılar, bu yolculuğa katılacak olanla e, elbette özel bir seçimden e, sonra belirlenmiyordu. E, i̇steyen katılıyordu bu yolculuğa. E, çünkü aynı zamanda bu ekonomik boyutu da olan bir şey. Tabii e, elbette o zamanlar hiç de yüksek bir para değildi doğrusunu istersen. Çünkü katılımcı profiline baktığımız zaman öğretmenler vardı, banka memurları vardı. Bir ara çokça sağlıkçılar katılmaya başladı. Böylesine bir orta sınıf e, yolculuğuydu bu. Çünkü gayet uygun fiyatları ve çok düşük maliyetle gerçekleşiyordu. Katılacak alan arkadaşlarımızla birkaç toplantı yapıyorduk. Birkaç toplantı. Çünkü bu e, hani senin de Belirttiğin gibi zor bir yolculuk. 20 bin kilometre Asya yollarında gidiyorsun. Ve sürekli evden uzaklaşarak gidiyorsun. Yani sadece evden uzaklaşarak değil, alışkanlıklarından, bildiğin kokulardan, bildiğin tatlardan, bildiğin ilişkilerden de uzaklaşarak yol alıyorsun sürekli. Böyle olunca bir taraftan da yolların verdiği e, o statik elektrikle kuşkusuz gerginlikler oluyor. Ama bunları çözmenin e, temel yolu e, vardı elbette. Meseleleri fazla biriktirmeden paylaşmak için sürekli bir e, diyalog halindeydik katılımcı arkadaşlarımızla. Ve onların da elbette bu konudaki müthiş özverileriyle e, çok büyük sorunlar yaşanmadı diyebilirim hı hı. bu yolculuklar sırasında. Hı hı. Ama e, şu da belirgin ki, üç arkadaşımızı e, yarı yoldan geriye çevirdik. Hani sen bu Hı. yolculuklara e, katlanamıyorsun, Hı. uyamıyorsun. Çünkü fiziki zorluğu yanı sıra psikolojik e, yükü de bir hayli ağır bir yolculuktu bu. Tahmin Ama ediyorum. bütün bunları yanı sıra e, gittik geldik bütün bu yolları. Peki bu konaklama için yetiyor muydu otobüsün arkada ayrılmış mekanı? Tabii çünkü en fazla Mesela 15 kişi. hani otel vesaire de kullanılıyor muydu? Örneğin Tabii, banyo sorunu nasıl çözülüyordu hocam? Şu şekilde ilk yıllarda dediğim gibi çok fazla yol boyunda faydalanabileceğimiz tesis yoktu. O yüzden arabanın üstünde bir su deposu da vardı. Sonraki yıllarda biraz daha kolaylaştı bu iş. Yolcu sayısı en fazla 15 kişi zaten sarı otobüsle hmm. yapılacak yolculuk. Evet. E, arabayı kim kullanıyorsa Ömer, ben ya da Faruk e, diğer sürücü istirahat halinde ve mutlaka arabayı kullanan arkadaşın yanına da katılımcılardan birisi koplet olarak oturur. Çünkü hmm. neden? İran'dan sonra trafik e, sola geçiyor malum. Hmm. Dolayısıyla biz de direksiyonu solda olan arabamızla ee, karşıdan e, gelen e, trafiği kontrol edemiyoruz ve de e, sağlamak mümkün olmuyor. Dolayısıyla yan koltukta oturan yolculardan nöbetçi olan kol bir anlamda şoföre de yardımcı oluyordu. Geriye kalan arkadaşlar arkada ranza haline gelen yataklarda e, istirahat ediyorlardı. Kimi uzun rotalar var 48 saat rotalar var mesela İstanbul'dan Tebriz 38 saattir yolda tamam. sadece ihtiyaç için durulur ee, ama ondan sonra elbette mesela İsfahan iki gece en az İsfahan'da konaklanır Şiraz en az iki gece konaklanır ve de giderken ortalama bir gece ya da iki gece yol alınır bir gece otelde kalınır ee, Duş ve işte genel bakım işleri, şeyde otellere girildiği zaman yapılır. Böyle bir İstanbul Katmandu rotası vardır ama 99'da bir kez yapabildiğimiz İstanbul Lumbatür rotasında aşağı yukarı bir hafta kontağı kapatmadan yol aldık. Çünkü evet. e, Kazakistan'dan geçemedik e, Moğolistan'a. Sibirya'dan giremedik. Dolayısıyla bütün Güney Sibirya'yı dolaşmamız gerekti. Olağanüstü üstedir o Güney Sibirya'nın coğrafyası, dokusu. Ama bir hafta kontak kapatmadan yol aldık. O vakitte banyo işleri mesela Nova Sibirsk'te hemen e, şehrin ortasından geçen nehirde halledildi. Bütün Hı -hı. yolcular tarafından. Bu böyle bir yolculuk. Dolayısıyla katılan herkesin de bu şartlara uyum sağlaması gerekiyor. Temel e, ilke şuydu, eşyalarımızın fazla olduğunu bu yolculukta anlamak çok mümkündür. Bir mendil fazlaysa yük olur, bir e, çorap eksikse başına dert olur. Dolayısıyla her şey limit, ihtiyaç kadar olmalı ve hiçbir şey ayağına dolaşmamalıdır. E, bu yolculuk aslında sırt çantasını hazırlayarak başlar ve de yol boyunda karşılaşılan bütün güçlüklere göğüs gelerek devam eder. E, nitekim e, bu yollarda da sadece insanlar birbirlerini değil aynı zamanda kendilerini de tanıma fırsatı buluyorlardı. Ben de o açıdan çok şanslıydım diyebilirim. Türkiye için herhalde tek örnek değil mi hocam? Sonrasında böyle büyük overland geziler ben anımsamıyorum. E, hayır, sarı otobüs fotoğraf evini yaptı. E, sarı otobüs tekdi ama daha sonra fototrack'te Cenk Genç Dış bu rotayı e, ayrı bir araçla gerçekleştirdi. Ama bir kez e, oldu maalesef o yolculuk. E, daha sonra da tekrarı olmadı. E, bu e, 78'de İran'daki e, İran İslam Devrimi ile beraber bu rota bitiyor aslında Batılılar Hı. için. Hı. Ama biz 92'de başlayarak devam ettik. E, İran'da bizim rotamızın içindeydi. E, fakat Türkiye'de çok fazla bunun tekrarı gerçekleşmedi. Birkaç sebeple, bir tanesi ekip çok önemli. Tabii ki. hani e, e, Sürücüler çok önemli. Teknik ekip çok önemli. Sorumluluk alıyorsunuz bir de. Birçok insanın hem nasıl? sorumluluğunu da üstleniyorsunuz bir taraftan. Evet. İtiraf etmem gerekirse, e, şimdi şöyle bir gözümde canlandırıyorum. Bayağı riskli ortamlardan ve doğru karar alınması gereken durumlardan geçtik. Ve o durumda hayati riskler de söz konusuydu. Sadece kendinizin hayatı riski değil, e, yola beraber çıktığınız ve size güvenerek gelen insanlar da aynı zamanda bir risk altındalardı. Anladım. Mesela şeyden yani Belucistan'dan geçmek, İran'dan çıktıktan sonra Zahedan'dan çıkıp Kueta'ya gidene kadar e, çölü geçmek ki orası Belucistan'dır. Hemen 200 metre öteniz Afganistan'dır, altın üçgen diye bilinir. Oradan gece geçmek büyük risktir. E, gündüz geçmek de çok kolay değildir. E, hmm. Oradan kimi zaman e, bizi eskort olarak alan jandarmanın talimatıyla geçmek zorunda kalıyorduk. E, kimi zaman da yol kapatılıyordu, beklemek zorunda kalıyorduk. Aynı durumlar Nepal'de de e, şey, gerillaların savaşı sırasında pek çok kez Karşımıza çıkıyordu ve biz durmak mı, gitmek mi, beklemek mi, yola devam etmek mi konusundaki kararları çok kısa sürede vermek zorundaydık. Hem kişisel riski hem de katılımcıların risklerini göz alarak. Peki Özcan Hocam, 2014'te Sarı Otobüs'ün doğuya yolculuğu sona ermişti. Bugün fırsat olsa yeniden böyle bir şeye girişir misiniz? Hiç kuşkusuz, hem de hemen. Çünkü e, biraz önce de söyledim ya, bu e, özel bir rota, sadece bir yolculuk değil, aynı zamanda kültürler arasındaki değişimin de gözlenebildiği, insan ilişkilerinin çok sahici kurulabildiği ve hakikaten e, çok şey öğrenip, çok şey hissedebildiği bir yolculuk insanı. Bunun, e, bu rotanın, e, bir kez daha yapılabilir olması e, elbette beni hem çok sevindirir hem de hemen hazırlıklara başladığımın resmidir. Ama şöyle bir şey var, bu tür yolculuklar esas olarak barışı isteyen yolculuklar. Bölgemizde, hmm. ülkemizde, dünyada barış olmalı ki e, bu yolculuklarda yani kültürlerin birbiriyle doğrudan ilişkilenme Fırsatı bulduğu yolculuklarda tekrar yapılabilsin. E, eminim günün birinde çok geç olmayan bir vakitte hem bu e, sağlık problemleri, e, pandemi konusundaki e, sorunlar halledilecek bu e, aynı zamanda aşıya adil bir ulaşımla büyük oranda çözülecek hem de bölgedeki ve e, Asya coğrafyasındaki huzursuzluklarla beraber savaşlar ve çatışmalarda e, duracak ve biz tekrar bu yolu açacağız. E, tekrar bu yolu gideceğiz. Sadece bu yolu değil. E, Sarı Otobüs'ün üç tane rotası vardı. Biri İstanbul Katmandu. Biri İstanbul Noğolistan, Lambatur. Öbürü İstanbul'dan çıkıp Suriye, Ürdün ve Lübnan. Bu da çok güzel bir rotaydı ve defalarca bu üçüncü rotayı Suriye, Ürdün ve Lübnan'ı da e, gerçekleştirdik. Doğrusunu istersen e, bölgemizdeki huzursuzluğun bitmesiyle, sonuçlanmasıyla beraber umarım bu üç rotayı birden yeniden hayata geçirebiliriz diye umuyorum. O vakit sarı otobüs hocam. derhal yola çıkacak. Ben de vallahi katılmak isterim yani. Bugünden yerim ayırtı. Ne güzel olur. Gidersek şey, hadi yaklaşık 20 yıl sürmüş değil mi? 92-2014, 20-22 yıl. Kalıcı evet. dostluklara dönüştü mü bu yolculuklardaki ortaklık? Bugün de e, tabi süren bir muhabbettir herhalde, değil mi sarı otobüs yolculuğu? Zaman zaman haberleştiğimiz arkadaşlarımız var tabii ki, çeşitli vesilelerle görüşüyoruz, haberleşiyoruz. Ama bir taraftan bu sarı otobüs yolculukları içinde tanışmalar ve evlilikler de oldu doğrusunu istersen. E, o arkadaşlarımız da e, hayatlarını aynı biçimde devam ettiriyorlar ve sarı otobüsün de onların hayatında önemli yeri olduğunu hiç unutmuyorlar. E, bu yolculuklar e, hani bir ara lafı geçti ya evet zordu, zahmetliydi ama bir yandan da hayatın yoğunlaştırılmış biçimde yaşanmasına imkan veren bir ortam yaratıyordu. Bütün duygularla, bütün e, davranışlarla, bütün aksiliklerle, sürprizlerle beraber geçen bir yolculuktu bu. Çünkü şöyle bir şey var ki bu yolculuklarda kurulan arkadaşlıklar e, çok fazla... Hmm, yük bindirmeyen, birbirine yük bindirmeyen bir vaatte ya da taahhütte bulunmayan yolculuklar. Sonuçta tanımlı bir süre içinde, iki ay içinde, tanımlı bir mesafeyi, 22 bin kilometreyi gidip geliyorsunuz ve bu sırada da birçok olay yaşıyorsunuz elbette, birçok rastlantılarla, sürprizlerle gelişen ve hatta kimi zaman e, risklerle karşılaştığınız olaylar yaşıyorsunuz. E, bu yoğunlaşmada insanların arasında elbette e, derin dostlukların oluşmasına yol açıyordu. Hı hı. Bunu söyleyebiliriz. Gezilerinizi sarı otobüs kitaplarıyla hani yolculuğun düşünsel, düşsel anlamlarını bizlerle paylaştınız. Biraz onlardan da söz edebilir misiniz? Hatta Sarı Otobüs Gezilerine katılan başka dostlarımızın da yazıları oldu, kitapları oldu. Ben Işıl Türkiye hatırlıyorum başka varsa. Memnuniyetle. Gezi edebiyatı deyince artık günümüzde çok şey bulmaya imkan yok. Artık kitapların yerini teknolojinin olanaklarıyla fotoğraf ve video paylaşımları aldı. Birçok YouTube kanalı izliyorum ben dünyayı dolaşan insanlarımız var bugün de. Ee, ama yani bu yazılı metin, gezi edebiyatı benim en çok sevdiğim edebiyat türüdür. Biraz o sarı otobüs kitaplarından söz etmeniz mümkün mü? Elbette. Bu yolculuklar aslında e, Türkiye'nin turizm tarihinde e, birbirinden farklı tarzlarda yolculuklar yapıldı. Hani e, senin de söylediğin gibi bir bu kitle turizmi, mass turizm denilen, endüstriyel turizm, bir taraftan insanları alıp bir yerden diğerine götürüyor ama öte yandan alternatif gezme biçimleri ya da yine sürdürülebilir turizm içinde tanımlanabilecek yolculuklar da yapılıyor ki bunlara da genellikle işte kültür turizmi gibi bir tanım kullanılıyor ama bu sarı otobüs yolculukları bütün bu yapı içinde katılımcıların yeniden üretebildikleri biricik yolculuktu bunu e, hı hı. net bir biçimde söyleyebilirim. E, bu yeniden üretim metinler şeklinde de oldu. Kitaplar üretildi. Sadece kısa gezi yazıları değil. E, hı hı. Filmler yapıldı. iki tane belgesel çekildi ve çok sayıda fotoğraf sergisi ve slide gösterisi düzenlendi. Yani bu yolculuklar kendini yeniden üretebilme e, özelliği taşıyordu. Sarı Otobüs yolculukları. Malum hı hı. turizm böyle bir şey değildir. Turizm Gidilen mekanı tüketmek üzere yapılır. Ya da böyle bir sonuca çıkar e, kitle turizmi. E, Söylediğim gibi sarı otobüs yolculuklarına katılan e, sevgili Işıl özgen Türk'ün Büyülü Bir Yolda kitabı var. Bu yolculuklardan üretilmiş. Sevgili Mebuse Tekay'ın Batı Doğu'dan Başlar diye bir kitabı var ki e, bence çok iyi bir kitaptır. Ve Mebuse bu yolculuğun hakkını hakikaten vererek yapan sevgili arkadaşımızdır. Mukadder Aslan'ın birkaç kez farklı rotalara gittik Mukadder'le. Üç yol, üç yolculuk kitabı var. O da son derece değerli bir kitaptır. Faruk Akbaş çokça fotoğraf ve film üretti bu yolculuklarda. Bunlardan bir tanesi Asya yollarında kitabı Faruk. Fotoğraf kitabı. Puşkar Panayırı diye bir film yaptı. İstanbul Katmandu, üç bölümlük TRT yapılan bir e, dizi vardı. Daha sonra yine İstanbul'dan Ulan Batur'a TRT'e dört bölümlük film yapıldı ki bunlar e, Faruk Akbaş'ın ürünleriydi. Bir de bu işte benim kitaplarım var. E, Kaç Ay, kitap var? Anlatacağım. Diyeyim. Benim 10-12 tane falan kitabım var. Tabii, tabii. Bu seyahatnameler ama İran'a anlattığım Ahşap Panus, Pakistan'a anlattığım Mavi Çöl, Hindistan'a anlattığım Namaste, Nepal'e anlattığım Sagarmata eteklerinde, Suriye'ye anlattığım Mavi Çarko, bir de şey var, Atların İngilizce. Denizi var, Moğolistan'a anlattığım, bir de Fas'a anlattığım şey var, en uzak batı, Maghrib. Bir, Ve da bir, bir, bir kılavuz, kılavuzunuz var değil mi sizin? Bir seyahat ya, evet. evet. Bir Seyhan Kaybolma Kılavuzu ve sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Bu yolculuklarda yaşanmışlardan, yaşanmışlıklardan e, çıkarımlarla bir tür kurmaca kısa metinler toplama. E, bir Seyhan Kaybolma Kılavuzu. Biraz yolların bana öğrettiği, biraz yolların düşündürdüğü ve hissettiği şeylerin e, özet toplamı gibi bir şey. Şoför kitap. Mahalli yazılarınız var yine benim keyifle okuduğum, takip ettiğim. Çünkü Sarı Otobüs'ün şoför mahalli hakikaten özel bir yerdir. Ee, özellikle gün batımında e, böyle orası yükünü tutar. Bir taraftan araba gitmektedir, günün sessizleşen saatleri. Hele e, çöle girmekteyseniz e, ortamda böyle bir sarı renk oluşur ki bu yolculuğun büyük bir kısmı çölde geçer aslında. Çöllerde ondan sonra bir fasıl tutturulur. Ee, akşam şarkılarıyla beraber şoför mahalli e, hoş bir ortam haline gelir. E, bu bir ara sözünü ettiğin peki ama iki aylık yolculukta küçücük bir arabanın içinde e, bu kadar insan ve gittiğimiz coğrafyaların hepsi de kalabalık coğrafyalar nasıl oluyor da bir e, kendi yalnızlığını elde edebiliyor, evet. yakalayabiliyor? Yani e, bu biraz şöyle oluyor, sarı otobüs ilk başta çok küçük gelir insana, hani iki ay nasıl burada zaman geçirecek 10 kişi, hı hı. kim zaman 15 kişi diye. Ama bir süre sonra içi genişlemeye başlar. Çünkü mekanın, eşyaların ve zamanın doğru kullanımını da bir miktar öğrenme fırsatı bulur insan bu yolculuklar sırasında. Kimse kimseye hani biraz önce de söylediğim gibi bir yük indirmez. Herkes birbirinin hem ortak yolculuğuna hem de kişisel yolculuğuna saygı duyar. Bu e, yolların biraz da hani böyle ilk 30-40 saatten sonra insana öğrettiği bir şeydir sanıyorum. E, belki yüzden fazla arkadaşla yaptık bu yolculuğu. E, hemen herkes bu moda girdi ve bu e, adap içinde yolculuğu yaptı. Yani hem toplu yolculuğa uyum sağlamak hem birbirinin ve kendinin yalnızlığına saygı gösterir bir tutum içinde olmak galiba bu sarı otobüs yolculuklarının sihri de buradaydı. Magic bus gibi. Hocam şöyle ben hani şeyi düşünüyorum yani günümüzde büyük keşifler yani büyük maceralar hala mümkün mü? Yani dünyada gezilmeyen, görüntülenmeyen yer kalmadı diye düşünüyorum. Bir de yerel kültürlerin giderek yok olduğu, yani tek tipleşen bir kültürden bahsetmek mümkün. Bilmiyorum, bugünümüz için 20 yıl önce yaşadığınız bunları yeniden yaşamak ne kadar mümkün acaba? Ben, ben mümkün olduğunu düşünüyorum, doğrusunu istersen. Elbette bu endüstriyalizmin başımıza açtığı dertler, tek tipleşme, Doğanın e, tahrip edilmesi, talan edilmesi, kültürlerin birbirine benzer olması e, söz konusu. Ama öte yandan bu hakiki gidişlerin değerinde herhangi bir azalmaya yol açmıyor bütün bunlar. Hmm. E, mesela e, hani geze edebiyatı dedin ya bu e, yeni yani yeni debek doğru değil de bu e, önemli bir e, farklı bir anlatım. Ve farklı bir perspektif olarak mesela şey var, Bruce Chatwin var. Onun metinleri bu yolculukların hala üretici bir e, modda yapılabileceğini, farklı bir keşif gezisi gibi yapılabileceğini gösteriyor. Bir de biraz önce bir şey atladım. Mesela bu saro otobüs yolculuklarının e, ürünlerinden, kitaplarından söz ettik ya, e, bu sadece Türkiye'de bizim yaptığımız yolculuklardan değil, ee, bu e, Magic Bus'ları Amsterdam'dan ya da Londra'dan başlayan yolculuklarda üretilen çok sayıda seyahat kitabı var. Bir de e, bu e, farklı bir üretim formu olarak e, Coelho'nun Hipi diye bir kitabı çıktı. Birkaç sene önce. Hmm. Daha çok yeni bir kitap. Ve burada e, şeyi anlatıyor. E, bu Hipi Trail'i anlatıyor ama bir roman formatında anlatıyor. Dolayısıyla e, bu Burs Chatwin dedik bunu e, hani seyahatlerin edebi yazılımında önemli bir e, yere sahip ama mesela popüler bir yazar olan Coelho'da e, Hippie kitabında bu yolculukları e, bir roman formatında bir kurmaca formatında e, anlattı. Henüz bizden tabii çıkmadı böyle bir şey biz ancak doğrudan tanıklıkları üreten e, seyahat metinleri yazdık. Ama mesela batının, batılı edebiyatçıların ya da gezginlerin e, bu konuda e, üretmiş olduğu kurmaca e, Magic Bus yolculuklarına Koelon'un kitabını örnek verebiliriz, HIPI kitabını. Muhtemelen yakınlarda daha fazla da e, kurmaca metin çıkacak diye düşünüyorum bu yolculukları. Temel alan çünkü hala yollar e, tek tipleşse, aynıleşse bile e, yolcular kendi meşrepleriyle gitmeyi sürdürüyorlar bu yollarda. Peki Özcan Hocam yani dünyanın birçok kentini gezdiniz, birçok yerini gezdiniz ama özellikle hani bu üç sarı otobüs rotasında şu an çok özlediğiniz kentler, mekanlar hangileridir desem ne dersiniz? Vallahi çok var bazen böyle e, hani öyle bir şey olur ki burnunuza bir koku gelir böyle bir e, gelip geçer burnunuzun ucunda ya da bir ses çınlar kulağınızda o koku o ses sizi bir anda bu yolculuktaki bir yere götürür verir. Kendinizi orada bulur, verirsiniz. Çok kısa sürer bu böyle bir e, şimşek çakması kadar kısa bir süre. E, benim bu ara burnumda çok fazla e, İspanın kokusu var. İspan. Bir de evet bir de kulaklarımda katman çınlıyor. Çok çınlıyor hem hmm. e, bir e, bu pandemi geçer geçmez galiba soluğu e, da alırım. Şimdi ben size onu soracaktım e, yani bir yazınızda şey diyordunuz işte neden diyordum bu kadar ağır sanki durur gibi gidiyorsun daha çok yol var önünde gidilecek ve sen hiçbir zaman ulaşamayacaksın yazmışsınız. Hani yeni gezi planlarımız var mı diye soracaktım. Siz hemen öncesinde söylediniz. Peki hocam aslında konuşacak çok şey var tabii ama programın süresi de çok kısıtlı. Mesela belgesel fotoğrafın ülkemizdeki durumuna yani bugünle geleceğine dair de konuşmak isterdim ama belki belki başka bir programda. Bir de size anlatırken bir şeyi eksik bıraktım. Sizin gümüş ve metal işçiliğiniz varmış ve bir de uçurtma yapımı ustalığınız evet ben ga galiba e, hayatta övüneceğim tek bir şey varsa e, o da ellerimi kullanmayı biraz biliyorum ellerimi iyi kullanabildiğimi söyleyebilirim e, bu kimi zaman işte bir gümüş işlemesi ya da ahşap üstüne bir çalışma e, evet. olabiliyor bu ara e, büyük heykeller yapıyorum pandemi başlayalı beni. Bunlar ahşap heykeller e, alet kullanarak e, yani e, güçlü aletler kullanarak yapıyorum bunları. Çünkü oldukça büyükler iki metre iki buçuk metre falan. E, sonra da bunları bakır levhalarla kaplayarak bir takım formlar çıkarıyorum ortaya. Niye söyledim bunu? E, şeyi seviyorum elleri kullanmayı bilmeyi önemsiyorum. E, ve de e, ellerimi kullanmayı çok seviyorum. Kim zaman Harika. gümüş yapmak için, kim zaman direksiyon sallamak için, e, kim zaman da deklemi kullanmayı... şöyle basmak için. O kim zaman da. Evet. Peki hocam, ben bir e, yaklaşık bir ay oldu mu bir toplantımıza katılmıştım. Bu hani e, gezegenin en büyük problemi iklim meselesi ve ekolojik yıkıma sanatla fotoğrafla dikkat çeken bir projeniz var. Aslında birkaç hafta sonra sırf bunu konuşmak için. Yeniden bir araya gelmek isterim. Kısaca dinleyenlere bu projeden söz edebilir misiniz? Elbet memnuniyetle. E, şunu söyleyebilirim, e, fotoğraf bugün ulaştığı e, seviyede kolektif geniş katılımlı, çok sayıda insanın katıldığı, katılabildiği kolektif e, e, çalışmalara imkan veriyor belli bir temada. 200-300 fotoğrafçının kafa kafaya verip üretim yapması için son derece elverişli bir alan fotoğraf özellikle belgesel fotoğraf ee, şimdi bu imkandan yola çıkarak e, dünyanın başına bela olmuş e, tüketim toplumunun e, endüstri toplumunun yarattığı bu kirlilikle beraber karbon salınımlarıyla beraber iklim değişikliği başımıza neler açıyor de neler açacak görüyoruz. Bunun için e, fotoğrafçı arkadaşlarımızla toplu bir e, üretim yapmak niyetindeyiz. Bu daha önce yaptığımız korona günlerinin başlangıcında yaptığımız 3 ay süren korona günlerinde fotoğraf çalışması gibi e, bir fo belgesel fotoğraf çalışması olacak. Ya da Fotoğraf Federasyonu'yla 3 sene önce yaptığımız memleketimden görsel hikayeler gibi e, fotoğraflı hikayeler çalışması olacak. Memleketin, ülkemizin dört bir yanına bakacağız ve e, bu, bu iklim krizinin sonuçlarını ama sonuçlarından çok nedenlerini araştıran e, fotoğraf serileri oluşturacağız. E, sanıyorum e, Eylül başlarında bu çalışmanın da düğmesine basarız. Hep birlikte işleyeceğimiz, birlikte deneyip birlikte öğreneceğimiz çok sayıda fotoğrafçının katılacağı bir kolektif belgeleme çalışması olacak. Memleketin iklim krizi konusundaki hallerine tanık olacağız. Peki hocam, yani ben bunu mutlaka sizle konuşmak isterim. Yani ne zaman isterseniz siz bana söyleyin. İşte ne bileyim belgesel fotoğrafı da belki o güne sığdırırız bugün zaman yetmedi ee, ama bu iklim meselesi yani benim de hem kişisel olarak hem de ESO, Yeşiller Partisi için çok önemli bir şey ve keza açık radyo yani herhalde iklim meselesinde açık radyonun önemini kimse yatsıyamaz yıllardır Ömer Madre özellikle bir sis çanı gibi yaklaşan tehlikeye karşı bizleri uyardı ama umarım geç kalmamışızdır. Evet. Ercüment hocam bu antroposan Çağdan belgesel hikayeler çalışmasında zaten beraber olacağız. Tabii. Ben tabii bunu seveyim. umarak ve evet bekleyerek büyük, aynı zamanda Çok evet. güzel olur. Birlikte çalışırız. Ya sizler muhabbet etmek gerçekten her zaman çok keyifli ama radyonun program süresi de tabii çok kısıtlı. Ne özün hocam? yavaş yavaş kapatmak istiyorum ben. Sevgili dostlar bugün de Babil'den sonuna geldik. Bugün konuğum bir modern zamanlar masalcısı, gezgin belgesel fotoğraf sanatçısı, gazeteci ve hepsinden önemlisi öğrendiklerini bizlerle paylaşmayı her zaman tutkuyla sürdüren bir abimiz, arkadaşımız Özcan Yurdalan oldu. Özcan Hocam'la belgesel fotoğrafı konuşamadık ama işte sarı otobüsü, gezginliği, deneyimini, deneyimlerini, zamanımız diye ölçüde konuşmaya çalıştık. Seçtiği müziklerden örnekler dinledik. Özcan Hocam'la birkaç hafta sonra umuyorum bu kez iklim değişikliğine ve ekolojik yıkıma dikkat çeken sanat projesini konuşmak için yeniden bir araya geleceğiz. Hocam çok sağ olun davetimi kırmayıp geldiniz. Efsanevi sarı otobüs günlerini bizlerle paylaştınız. Dinleyicilerimize son olarak ne demek istersiniz? Ben herkesin yollarının açık ve uzun olmasını dilerim. Sağlık içinde şu dar geçitten çıktığımız zaman yollara gidelim. Sevgilerimi iletiyorum. Davet için de çok teşekkür ederim. Özcan Hocam az önce Katmandu'nun seslerinin kulaklarında çınladığından söz etmişti. Programı bir Nepal halk şarkısıyla kapatmak istiyorum. Bu şarkıyı Katmandu'ya giden ve dağlara doğru yürüyerek yola çıkan hemen her gezgin bilir veya bir biçimde öğrenirmiş. Bir aşkın nasıl başladığını anlatan bir şarkı. Şarkıyı günümüzün sevilen Hint müzisyenlerinden, 1983 doğumlu Arko Pravo Muherji ve arkadaşlarından dinleyeceğiz. Arko şarkıcı, söz yazarı ve besteci. Kalküta Medical College'da eğitimini tamamlamış ama hemen sonra 2008'de Bollywood film endüstrisinde çalışmaya başlamış. Sayısız film müzikleri yapmış. Bugün de 4 kişilik grubuyla müzik yapıyor ve geleneksel müzik festivallerine katılıyor. Şarkı söylemenin dışında gitar, ukulele ve kazu çalıyor. Ben de onu yeni tanıdım. En kısa sürede şarkılarından örnekler dinleteceğim bir program yapmayı düşünüyorum. Arko, Bravo, Muherji ve arkadaşlarından dinleyeceğimiz bir Nepal halk şarkısıyla programı kapatıyorum. Resam Firiri. E, bu programın ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarına Facebook Babil'den sonra sayfasından ulaşabilirsiniz. E, haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da yeniden buluşabilmek dileğiyle. Hepinize iyi bir hafta e, diliyorum. Esen kalın. Altyazı M.K.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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Çiğdem Esin Yadırgı'ya teşekkür ederiz.